Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 55 gün kaldı. Antarktika'dan 2500 km²'lik buzdağı koptu. Buzdağının okyanuslardaki akıntıları değiştireceği tahmin ediliyor. Güney kutbundan bu ay başlarında kopan ve şu sıralar Avustralya'nın güneyinde yüzen buzdağının okyanuslardaki canlıları olumsuz etkilemesi de mümkün. Ayrıca bilim insanlarına göre milyonlarca ton ağırlığındaki buzdağı su sirkülasyonunu da engelleyebilir. Bu durumda okyanuslardaki dip suyu miktarı azalır. Bunun da Atlas Okyanusu'nun kuzeyine kıyısı olan Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa'da kışların daha soğuk geçmesine neden olabileceği tahmin ediliyor. Tüm dünyadaki dip suyunun dörtte biri bu bölgede oluşuyor. Uzmanlar çok yoğun ve soğuk olan dip suyunun azalmasının okyanuslardaki akıntı yapısını değiştireceği, bunun da sıcaklıkları etkileyebileceği belirtiliyor. Tazmanya'daki Antarktik İklim ve Ekosistem Araştırmaları Merkezi'nden Neil Young bu etkilerin hemen görülmeyebileceğinin de altını çizdi. Fransız buzul bilimcisi Benoît Legressi'ye göre ise buzdağının kopması bir süredir bekleniyordu. Amerika'da organik tarım yapanlar bu yıl bahar rüzgarlarının Gedoğlu şeker kamışlarından polenleri taşıyacağından endişe ediyor. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse ektikleri ürünler organik özelliklerini yitirecek. Çiftçiler federal mahkemeye başvurarak ülke çapında Geydoğlu şeker kamışı ekiminin yasaklanmasını talep edecekler. Eğer bu talep kabul edilirse, Amerika Birleşik Devletleri Tarım ve Hayvancılık Sağlığı Araştırma Kurumu'nun konuya dair çevre etki raporu hazırlaması gerekecek. Bu rapor hazırlanana dek Geydoğlu tohumların ekimi askıya alınacak. Bu da 2 ila 3 yıllık bir süreç anlamına geliyor. Bu arada Gıda Güvenliği Merkezi'nde Roundup Ready adı verilen ve Geydoğu devi Monsanto'ya ait bu tohumların tarım ilacına dayanıklı bitkilere dönüştüklerini ve bunun da gıda güvenliğini tehdit ettiğini açıkladı. Roundup Ready tohumları mısır, soya, pamuk ve şeker kamışında kullanılıyor. İki hasat mevsimi boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam şeker kamışının %95'i Roundup Ready tohumundan elde edilmiş oluyor. Monsanto bu şekilde ABD'de ve dünyada GDO sektöründe tekrar olma yolunda ilerliyor. Türkiye'de ise GDO yönetmeliği yürürlüğe girdi. Çünkü yönetmenin yürürlüğüne ilişkin erteleme süresi 1 Mart'ta sona erdi. Bakanlık yeni bir yönetmelik de hazırlamadığı için GDO denetimleri yeniden başlıyor. Tüm gümrük kapılarında ürünlerden alınacak numuneler, bakanlığın 7'ye çıkarılan laboratuvarında incelenecek. Yeni uygulama iki önemli değişiklikle gerçekleşecek. İlk yönetmelikte etiketleme için öngörülen üründeki GDO'nun %9 oranını aşması şartı kaldırıldı. Hangi oranda olursa olsun... GDO içeren ürünlerin etiketlerinde genetik olarak değiştirilmiştir ibaresi yer alacak. İkinci değişiklik ise yasaklı GDO'larla ilgili. Yasaklanan GDO'lar hangi oranda olursa olsun Türkiye'ye girmeyecek. Fakat son değişiklikle denetlenecek ürün sayısı da azaltıldı. GDO analizleri, mısır, soya, pirinç, kanola yağı ve pamuk ürünleri ağırlıklı olarak yapılacak. Yani GDO kabusu 1 Mart'tan itibaren hayatımıza resmen... Daha önce zaten girmiş olduğunu tahmin ediyorduk. Bu arada Muğla'da güçlü bir yerel çevre aktivizmi sürmeye devam ediyor. Mula'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Beobası beldesindeki Yuvarlakçay Irmağı'nda kurulacak olan hidroelektrik santraline yani HES'e tepki gösteren köylülerin başlattığı çevre nöbeti tam 62 gündür sürüyor. Santrale haklı olarak karşı çıkan Pınar Köyü sakinleri top gözüne çadır kurarak başlattıkları eylemi sürdürüyor. Yuvarlakçay'ı koruma platformu sözcüsü Murat Demirci, Yuvarlakçay ırmanından doğrudan yararlanan 6 köy ve 1 belde halkının HES projesi kapsamında aralarında asırlık çınar ağaçlarında bulunduğu bine yakın ağacın kesilmesine özellikle tepki gösterdiğini belirtti. Üstelik HES için kesilen ağaçları almak için bölgeye gelen Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine karşı çıkarak ağaçları görevlilere, vermeyen 13 köylü hakkında orman görevlilerinin görevlerini engelledikleri ve ormanlık alanda çadır kurdukları gerekçesiyle tutanak tutulduğu da belirtildi. Tabii ki onlar bunlara kanıt olduğu için korumaya çalışıyorlar. Çevreyi korumanın bedelinin de bu şekilde ödenmesi kabul edilemez. Köylüler haklarını tabii ki hukukla arayacaklar. Bu arada eylem yapan köylüler bölgede bulunan 380 yıllık çınar ağacını direk ağacına dönüştürdüler. Bu dilek ağacı gezegenin geleceğine dair hala umut olduğunun çok güzel bir göstergesi. Köylüleri çabaları için tebrik ediyor ve kendilerine buradan destek mesajı yolluyoruz. Aklınıza, ellerinize, emeğinize sağlık. Gezegenimiz için hızla zaman azalıyor. Sera gazı salımı azaltmanın çözümü ise yenilenebilir enerjiler ve enerji verimliliğinden geçiyor. Nükleerden değil. Bugün gezegen için bir şey yapın ve nükleere hayır deyin. Nükleer.greenpeace.org adresine girerek nükleere karşı çıkan... 1 milyon kişiye katılın. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 55 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi